Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftalık sunumlarımızın Hazreti Rasûl'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz sunumların bugün 16.'sını sunacağız inşallah. üst başlığımız Medine'de gelen hükümler 16. bölüm, bireysel hükümler 8. bölüm ve kişisel gelişim 8. bölüm. Ve bu bölümle beraber kişisel girişim bölümünü bitireceğiz inşallah. Haftaya yeni bir bölüm başlığı açıyorum. Bu başlıkla ne kadar gideriz bilmiyorum. Hükümlere gireceğiz inşallah. Bugünkü alt başlığımız Allah katında bütün insanlar eşittir. Allah yarattığı hiçbir insanı diğerinden üstün kılmamıştır hiçbirinin diğerine üstünlüğü yoktur. İlk anda böyle bir düşünce gerçeğe aykırıymış gibi görünür. Buradaki kodadan zaman zaman huzur kardeşinde bir sürü örnek verip de çarpıcı bir şekilde işte şunlar oluyor, bunlar oluyor diye anlattığı şeylere baktığınız zaman önümüzde bir olaylar zinciri vardır. Bu olaylar zincirine baktığımız zaman sanki yani bu ifade gerçeğe aykırıymış gibi görünür. Elbette görüntüye bakıldığında simalarıyla, bedensel farklılıklarıyla, akıl, muhakeme farklılıklarıyla, maddi, manevi farklılıklarıyla birçok insan vardır. Üstelik kimi zengin, kimi fakirdir, kimi yönetici, patron, kimi işçidir, kimi köylü, kimi şehirlidir, kimi hocay, profesör, kimi alim, şeyh, üstad. Ayetullah papaz, haham, lamadır. Kimi yazar çizer, kimi fikir adamıdır. Kimi okurdur. Kimi de bunlardan hiçbirine değildir. Dünyada insanların bir kısmı bir eli yağda, bir eli balda keyif sürerken bir kısmı bir yudum suya, bir dilim ekmeğe muhtaçtır. Bu görüntüler yukarıdaki sözün gerçeğe yansımadığını gösterir gibidir. Bu göstergeyle Allah katında bütün insanların eşit olduğu fikrine İnancına karşı çıkarlar. Birçok insan. Aklı basmaz. Ortada bir gerçek var. Tabi bütün bu yargılar dünya içindir. Bu görüntüler. Yaratıcı katında hayat sadece dünya hayatından ibaret değildir. Dünya öncesi, dünya, dünya sonundaki hayat. Allah'ın hayat bütünlemesinde birliktedir. Her hayatın insan için, Allah için anlamları farklıdır. İnsanın eşitliği özde. Her hayat içindir. Dikkatinizi çekiyorum. Allah'ın bütün insanlar eşittir dediği zaman bu her hayat içindir. Sadece bu dünya değil. Gelecek dünya, bu dünya, bundan önceki dünya. Fark edin. Şekilsel olarak dünya hayatında farklılaşmalar olduğu görünse de Allah bu farklılaşmalara karşı hükümlerini bildirerek insana düşenin farklılıklarla zengin insan figürünün ortaya çıkarılmasını ister. Zengin insan nedir? Zengin insan, insanların akıllarından, muhakemelerinden, bilgilerinden, deneyimlerinden yararlanarak güçlenen insandır. Allah yeryüzünde insanlar arasında görülen tüm farklılıkların bilgiyle, bilinçle donanan insanlar için zenginliktir diyor. Fakir insan ise kendi aklıyla, kendi muhakemesiyle, kendi bilgileriyle, kendi deneyimleriyle yetinen insandır. Düşünün ki, içimizden iki kişi seçtik. İkisine ayrı görev verdik. A şahsına dedik ki, sen kendi çabalarında kendini geliştir. Kendi aklından, kendi muhakemenden, kendi iradenden başkasına güvenme. Sadece kendi başına edindiğin bilgilerle yetin. B şahsına dedik ki, sen bütün akıllardan, muhakemelerden, iradelerden, insanların bilgilerinden yararlan. Onlarla konuş. Onlarla her konuda istişare et. Hiç kimseye kendini dayatma. Hiç kimsenin de dayatmasına tabi olma. Mümkün olduğunca da çok insanla aklını, muhakemeni, iradeni, bilgilerini paylaş. Kendine göre herkesin doğrusunu al. Ne olur, ne olmaz. Belki senin yanlış gördüklerin doğru olabilir. Onun için onları da al. Üzerinde inceleme yap. Başkalarına da sor. Araştırmalarını çoğal. Bütün çabalarına rağmen hala kendi fikrine doğru diyorsan mesele yok. Şimdi İki şahsın durumunu düşündüğümüz zaman A şahsı kendisiyle yetindiği için B şahsına göre farklı mıdır? Elbette farklıdır. A şahsı kendi gücüyle sadece kendisi olmuştur. B şahsı ise diğer insanların güçlerinden yararlanarak iyice güçlenmiştir. A şahsı fakir insandır, B şahsı zengin insandır. Hukuksal yargılamalarda da iki metot vardır. Birinci metotta yargılanan insan yargılama başlarken suçlanır. Onun için mahkeme huzurunda suçsuzluğunu ispat ederek aklanması gerekir. Mesela Türkiye'de böyledir. Türkiye'de devlet örnek diyelim, Bir suçlama yapar. Kişi kendisini müdafaa edebilmek için ispat etmek zorundadır. Yırtınır artık. Yok ben o suçu işlemedim de işte delillerim şöyle de işte böyle de bir sürü belge getirmesi lazım. Çünkü Devlet suçlamıştır. Sen suçlusun demiştir. İşte mahkemelerde yargılandık, gördük. Sayfalarca bir iddianame, siz şöyle suç işlediniz, siz böyle suç işlediniz, siz şöyle suç işlediniz, sayfalarca okur savcı. Hakim sorar. Doğru mu? Yanlış. Biz bunları yapmadık. İspat edin o zaman. Nasıl ispat edeceksin ki? Olmayan şeyi ispat Halbuki ikinci metot var. O metotta yargılanan insan, yargılama başlarken suçsuzdur. Suçlayanlar suçunu ispat etmesi gerekir. İki yargılama usulü arasında fark var mıdır? Elbette vardır. Birinde mahkeme sizi çağırır der ki, sen suçluymuşsun, suçsuz olduğunu ispat et bakalım. Eğer edemezsen cezan şu. İkincisinde ise mahkeme sizi çağırır der ki, seni suç işlemekte suçluyorlar ne dersin? Dese ki ben böyle bir suç işlemedim, o zaman mahkeme suçlayana döner, kişi suçlamayı reddetir. Suçlu olduğunu ispatlayın bakalım hadi getirin delilleri gider. Eğer ispatlayamazsanız iftiradan dolayı hakkınızda işlem yapacağım. Bir insana haksız yere suç isnadı yapmaktan, mahkemeyi meşgul etmekten, bir insanın hayatına alt üst etmekten sizi yargılayacağım dese ne olur? O zaman önüne gelen herkes elinde sağlam bir delili gerçek şahitleri olmadan insanları suçlayabilir mi? Örnekleyelim Türkiye'deki mahkemelerde. ...özellikle siyasi suçlamalarda... ...savcılar sayfalarca iddianame hazırlıyor... ...suçluyor insanları... ...adamların işinden ediyor, gücünden ediyor... ...her şeyinden ediyor, makamından, mevkiinden... ...onurundan, her şeyinden yapıyor... ...toplumdaki saygınlığını yitiriyor... ...sonuçta bir bakıyorsunuz... ...yargılamalar, yargılamalar, yargılamalar... ...bittiği sonuç ne... ...ya mahkeme diyor ki hiçbir şey yokmuş... ...hadi gidin diyor... ...yahut da bunların içerisinde işte şu şu şeyler var... ...bunlar da çok cüzdi şeyler... ...bir iki aylık bir ceza veriyor... Onu da diyor, sildim diyor, hadi gidi diyor. Peki savcıya dönüp, kardeşim sen bu kadar on sayfayı bana okuttun, sen okudun, beni meşgul ettin. Sen niye böyle araştırmadan, incelemeden, herhangi bir delil bulmadan, kesin kanıtların olmadan getirdin burada bizi meşgul ettin aylarca demiyor. Demiyor. İşte cezaevi notlarında yazdım bir sürü örnek verdim. 9 yıl sonra beraat eden insanlar var, suçlanmış. Arkadaşım Hüsnü Aktaş, aşağı yirmiye yakın davadan, cezaevinde yatıyordu ben girdiğim zaman, beraber yattık. 20'ye yakın davadan hepsinden beraat etti. Bir buçuk yıla yakın yattı. Niye? Niye? Çünkü suçlu görüldü, bitti. Aksine ispat edinceye kadar bir buçuk yıl geçti. 20 konuda suçlu görüldü. Hiç kimse beraat ettiği zaman dönüp geriye doğru onu suçlayan makamlara, mevkilere tek kuruşluk laf söylemeli. Halbuki doğru dürüst bir yargılama olsaydı, örnekleyelim, haksız yere suçlayanlar, haksız yere şahitlik edenler cezalandırsa böyle olmazdı. Elbette o zaman mahkeme deseydi ki veya hukuk deseydi ki, delilsiz, mesnetsiz suçlayanlar, örnekleyelim, kesinlikle ceza alacak deseydi, herkes korkardı. Aman ben, o zaman herkes önüne geleni suçlayamazdı. Bir kişi, bir devlet, bir kurum, herhangi bir kişiye suç isnat etmek kastıyla da bin kere düşünürdüm. Eğer yasalar delilsiz, mesnetsiz suçlamalar yapanlara iftiradan ceza verseler, mahkemelerde şahitlik yapanlar şahitlik yaptığı olayla ilgili olarak mahkemeye başka delillerden giderek yalancı durumuna düşerlerse, yalancı şahitlikten ceza alsalar bir daha öyle herkese tamam şahit olalım diyebilirler mi? İftiraya şu kadar ceza, yalan şahitlere şu kadar ceza verilse Mesela bakın o zaman nasıl insanlar hizaya geliyor. Ama bugün bakıyorsunuz iki şahit buluyor adam, adamı ipe götürüyor. Niye? Suçladı. İki tane de şahit geldi. Maddi delil var mı? Yok. İki tane kişinin ağzına bakıyor. İki kefil buluyor, insanları dolandırıyor. İki yalancı şahit buluyor, insanları idam ediyor. Böyle eşitlik, hak, adalet olur mu? Bilgileri değerlendirme biçiminde de durum aynıdır. Biz fikrimize aykırı olan her şeye yalan diyebiliriz. Yalan diyerek kabul etmeyebiliriz. Böyle bir peşin hükme varabiliriz. Peşin hüküm veren olarak ortaya çıkabiliriz. Veya tersini yaparak fikrimize aykırı olan bir sözü işittiğimizde acaba ben mi yanılıyorum diye işittiğimiz fikirle kendi fikrimizi mukayese eder, ikisinin üzerinde inceleme yaparız. İki metot arasında fark var mı? Elbette var. Birinci metot, insanı bilgi kısırı, bağnaz, yobaz, bencil, kibirli yaparken ikinci metot, İnsanı bilgiye açık, kendini geliştiren, paylaşımcı yapar. Üstelik ikinci metotta insan paylaştıkça güçlenir. İşte bütün bu olgularda Allah ayetlerinde özet olarak şöyle diyor. Allah'ın ayetlerinden çıkardığım bir özet. Ben insanları eşit yarattım. Aynı haklarla yarattım. Ancak insanlar tutum ve davranışlarıyla insanlarla eşitliklerini bozarlar. Kimi insanların tepesine çıkarak zulmeder, kimi insanların... Her dediğine amin diyerek insanlara köle olur, kimi de insanların zulmüne boyun eğerek köleleşirler. Halbuki her üç durumu da insana yasaklamıştır Allah. Nasıl davranacağını ayetlerinde belirtmiştir. Allah'ın dininin özü, esası, anahtarı insanların insanlara davranış biçimi koyamamasıdır. Yani ne demektir bu? Hiçbir insan, bir başka insanın nasıl davranacağını, hangi kurallara, hangi yasalara uyacağını söyleme hakkına sahip değildir. İslam'ın temel anahtarı bu değil mi? Bunu söyleme hakkına, yetkisine sahip olan sadece Allah'tır. Bir insanın nasıl davranacağını, hangi yasalara göre yaşayacağını, dünyasını nasıl kuracağını sadece Allah'ın söyleme hakkı vardır. Bir insanın diğerine, bir toplumun diğerine bunu söyleme hakkı yoktur. Neye göre? İslam'a göre. La ilahe illallah. Temel özü bu değil. Hiçbir insanda başkasının davranış biçimine, onların koyacakları kurallara, yasalara uymak zorunda değildir. Kime göre? Allah'ın yasalarına göre. İnsan ancak yaratıcısı Allah'ın kurallarına, yasalarına uymakla göre. Bütün insanlar hesap günü bundan sorulacak Bu dünyayı bitirdik, öbür tarafa vardık, öbür tarafta oturacağız hesaba. Nereden sorulacağız? İlk söz bu. Ne yaptın? Özün neydi? Anahtarın neydi? Rabbinin kurallarına, yasalarına göre mi yaşadın? Yoksa başka şeylere göre mi İlk söz. Birinci soru. Birinci soruyu geçersen ikinci sorular gelecek. Birinci soruyu geçemedin iş bitti. Ya Rabbi ben seni tanımadım. Yasalarını da tanımadım sana göre de hareket etmedim. Senin yasaların bu çağda da geçmezdi zaten. Geri kalmış yasalardı. Dediğin bitti iş. Zaten sen demesenin de şahit olacak hayatın zaten. Allah bu yönde ayetleriyle insanları bilgilendirir, bilinçlendirir. Fakir insan formundan çıkıp zengin insan formuna nasıl gireceğini insana öğretir. Eğer Allah'ın ayetlerine şöyle aklımızı, fikrimizi karıştırmadan, efendim onu bunu karıştırmadan, geleneksel bilgilerimizi karıştırmadan şöyle sakin bir şekilde Allah'ın ayetlerini okumaya başlarsak ve oradaki anlatılanlardan, verilen örneklerden, Resulülerin kısırlarından örneklerden, sorgulamalardan gidersek, şöyle dikkatlice dinlersek bize bir şey öğretir Allah. Fakir insan formundan çıkın, zengin insan olun. Yani paylaşmayı öğrenin. Allah'ın insanlara tavsiye ettiği, hatta bizzat emrederek görevlendirdiği insanlar arasındaki istişare, yani görüş alışverişi, bilgi alışverişi, birbirlerine üstünlüklerini kabul ettirmek değil, birbirlerini güçlendirerek birlikte zengin insan olmaktır. Müslüman olup da Müslümanlarla konuştuktan sonra bütünleşemeyen, Dikkatinizi çekiyorum bakın. Müslüman olup da Müslümanlarla konuştuktan sonra, istişare ettikten sonra bütünleşemeyen ayrılıkları dile getiren insan, ne ayetleri ne de insanın yaratılışını anlamış değil, aksine şeytana uymuş, ayrılmayı, fakirleşmeyi tercih etmiştir. Allah bunu öğretir bize. Efendim biz istişare ettik. Eee ne yaptık? Anlaşamadık, ayrıldık. Niye? Niye? O niyenin altında şeytanın her tarafa neyi vardır? Fiskosu vardır. Sakın ha birleşmeyin. Birleşirseniz ne olur? Kendinizden bir şeyleri ödün olarak vermek zorunda kalırsınız. Kendinizden bir şeyleri ödün olarak vermeye kalkarsanız ne olur? O zaman ben kalmaz ortaya da. Ben kalmayla ne olur? Bencillik olmaz. Halbuki ben olmanız lazım. Birey olmanız lazım. Kendiniz olmanız lazım. Bu kendiniz olma çerçevesinde ne vardır? Tekrar ediyorum. Demin bir cümle kurdum. Müslüman olup da Müslümanlarla konuştuktan sonra bütünleşemeyen, ayrılıkları dile getiren insan ne ayetleri ne de insanın yaratılışını anlamış değildir. Aksine şeytana uyarak ayrılmayı, fakirleşmeyi tercih etmiştir. Onun için insanlara yaklaşırken, mesela özet olarak, Kardeşim, sen ne sen benden üstünsün ne de ben senden üstünüm. Sen de ben de bu dünyaya doğarak geldik. Çocuk olarak vakit geçirdik. Delikanlılığın Deli rüzgarlarını yaşadık. Olgunluğun çelişkilerinde harman olduk. Aramızda hiçbir fark yok. Gel senin bildiğini sen benimle paylaş. Benim bildiğimi ben seninle paylaşayım. Umuyorum ki ikimiz birlikte birbirimizi geliştirerek şu hayatta çok şey başarabiliriz. Allah Müslümanlara bunu tavsiye ediyor. Dikkatinizi çekiyorum. Sadece Müslümanlara değil. Müslümanlarla diğer insanlar arasındaki ilişkilerde de bunu tavsiye ediyor. Allah çatışmayı değil Dini İslam'ın adına yakışır bir şekilde birlikte barış, huzur içinde yaşamayı öneriyor. Desek mesela karşımızdaki insana bu mantıkla yaklaşırsak hangi insan olursa olsun Müslüman veya Müslüman değil. Herhalde farklı anlayışlar, farklı yollar daha iyi bir anlaşılır hale gelecektir. Ancak o zaman gerçekten çıkarcı olan, benciliklerini öne çıkaranlar, gerçekten şeytan uyanlar hemen diyecekler ki hop olmaz. Biz bu noktada böyle bir yaklaşıma giremeyiz. Biz dayatacağız, biz faşistlik yapacağız, biz fikrimizi dayatacağız, fikrimize göre insanları ayıracağız, fikrimize göre insanları suçlayacağız demeye başladılar. O zaman diyeceksiniz tamam. Deküm diniküm veliyedim. Siz dinin İslam'ın yolunda değilsiniz, ayetlerin yolunda değilsiniz. Siz şeytanın yolundasınız. Çünkü Allah birlik olun, birleşin, aranızdaki birleştirici kelimeleri seçerek, anlaşarak gidin, ayrılıklarınızı düzelterek gidin derken, hem müminlere hem bütün insanlara bunu tavsiye ederken ve benim Resulüm, Muhammed Medine'de 4500 putperest Arabı, 4000 Yahudiye, 1500 Müslüman olduğu halde bir çatı altında toplayabilmişken, aynı idealde toplayabilmişken siz müminleri bir araya getiremiyorsunuz, getirmeye de çalışmıyorsunuz deyip deküm din hüküm beryedim. diyebilirsiniz, ayırabilirsiniz. Çünkü benim yolum bu dersiniz. Yani din deyince onu hemen kafir, pahaslık yerine koymazsınız. Çünkü din aynı zamanda bir yol demektir, bir metot demektir. Ama biz ne yapıyoruz? Biz bizler genelde Allah'ın tavsiyelerine, emrine uymuyoruz. Böyle bir kaygımız yok. Farklı bir yoldan gidiyoruz. Önce ayrılıklarımızı, dayatmalarımızı ortaya koyuyoruz. Biz zaten konuşmaları biliyoruz. Konuşulurken birlikte olacağımız şeyleri de biliyoruz. Onlara hiç dokunmuyoruz. Onları temel çatı olarak görmüyoruz. Ha, toplumda müminlerin ayrılma konuları var, belli başlı. İnsanların da ayrılma konuları var, belli başlı. O ayrılma konularını Dile getirerek acaba ne düşünüyorlar diye tartıyoruz. Benim kırmızı çizgilerim şudur diyoruz. Benim kırmızı çizgilerimden başlıyoruz. Herkesin kırmızı çizgisi var. Halbuki kırmızı çizgiler nedir? Kişilerin kendi kırmızı çizgileri nedir? Denlikten başka bir şey değildir. Mümin bir insanın kırmızı çizgisi olmaz. Kırmızı çizgileri Allah kor. Mümin bir insan için kırmızı çizgileri Allah belirler yasalarıyla. Allah müminlerle veya diğer insanlarla hangi noktalarda birleşip ayrılabileceklerinin kırmızı çizgilerini koymuştur. Onlara uyarsak yani Allah'ın dediği gibi ayetlerinde işittik ve itaat ettik dersek ayetlere bizim kırmızı çizgilerimizle ayetler çizer ve orada da deriz ki ben seninle şu noktaya kadar var. Kim tayin ediyor bunu? Allah tayin ediyor. Ama biz diyoruz ki eğer şöyle inanıyorsan, böyle inanıyorsan, böyle diyorsan seninle asla anlaşamayız. Ve bu inanıyorsan dediği ayetin kesin bir de değil. Mesela ben bir ayetten şöyle anlıyorum. Sen de böyle anlıyorsun. Benim aklım bu noktada yattı, senin aklın da orada da yattı. Eğer benim aklımın yattığı gibi senin aklında yatmıyorsa senden ayrıldım. Güle güle. Yallah ne girdi araya? Aklımı, nefsimi tutlaştırdığım girdi. Olabilir demedim. Bu arkadaşım ayetten bu şekilde anlamış olabilir. Ben de böyle anlamış olurum. Gel bu anlayışlarımız insanidir. Bizi insani olan şeyler ayıramaz. Bizi birleştiren Allah'ın hükümleridir. Allah'ın ayetleri bizi birleştiriyorsa insani düşüncelerimiz, insani fikirlerimiz bizi ayıramaz. Biz ne zaman insani fikirlerimize birbirimizin arasına set çektik o zaman araya şeytan girmiştir. İşte o şeytanın girdiği yerde ne olursun? Kafir olursun, sapık olursun, şeytan olursun. Neden? Çünkü gerçeği örtmüşsündür. Allah hükümlerinde birleştirmeyi tavsiye ederken o gerçeği üzerine örtmüş, insani zaaflarınla, insani fikirlerin, insani algılamalarıyla, insani yorumlarıyla arayı bozmuşsun. Halbuki Allah gerçeğinde ne diyor? Birleş diyor. İnsani fikirlerin, yorumların şunu bunun ayırma nedeni değildir diyor. Allah'ın dediğini örttüğün için kafir olursun. Kelimenin anlamıyla, kafir kelimesi anlamıyla veya şeytan olursun. Çünkü şeytan ayrılığı emrediyor insanlar arasındaki fitneyi, ayrılmayı şeytan emrediyor. Allah ise insanlar arasındaki birliği emrediyor. İşte böyle olunca da doğarken eşit olduğumuz, sonradan farklılaşan insanlarla tekrar eşit noktaya gelemiyoruz. Halbuki Allah diyor ki ben sizi farklı farklı yarattım ama size bir yol gösterdim. Ayetlerimle gösterdiğim yola uyarsanız o farklılıkları gidermesini öğreneceksiniz. O farklılıkları. İnsanın gerçeğini incelediğimizde elbette her insanın Diğer insana göre yaratılışından gelen farklı özellikleri vardır. İnsanlar atalarından aldıkları gen yapısına, doğdukları yörelere, aile yapılarına, dünyaya geldikleri zamana göre, bölgelere göre, kıtalara göre, devletlere göre farklı özellikler taşır. İnsanların farklılıklarını iki açıdan şöyle ele alalım. Birinci farklılıklar yaratılışından gelen farklılıklar. Bu farklılıklara kişisel özellikler diyebiliriz. İnsanın aklını çalıştırması, muhakeme kurması, korkuları, sevgileri, dikkatleri, mantıksal yapıları, sanatsal gelişimleri, yetenekleri, boyu, posu, fiziki görünüşü vesaire. Rengi örnekleyelim. Beyaz, siyah, sarı. İkincisi ise gelişiminden gelen farklılıklar. Doğdu, gelişmeye başladı. çocukluğu delikanlıydı, büyüdü, olgun insan oldu. Ve bu gelişim sürecinde farklılıklar var. Farklılıklar var. Gelişiminden gelen farklılıklar, yani insanın doğumundan itibaren yaşamı boyunca elde ettiği bilgi, beceri, düşünce, yaşam, zenginlik, fakirlik farklılıklarıdır. Dünyanın hemen her bölgesinin kendine göre çocuk geliştirme kültürü, mantığı var. Giyinme, yeme, içme, yaşama kültürleri, kıtalar, bölgeler, devletler, hatta devlet içinde şehirler, kasabalar, köyler arasında bile farklılıklar var. Bazıları insanların doğdukları bölgelere, yaşadıkları ortama, şartlara, yetişme kültürüne göre oluşan farklılıklarından çok değişik anlamlar çıkarmışlardır bu farklılıklardan dolayı. Sanki farklılıklarla farklı insan grupları varmış gibi hareket etmişlerdir. Geçmiş kültürler bu tür farklılıkları klanlar, kabileler, soylar, aşiretler, ırklar olarak nitelerken daha genel tabirle fiziksel görünümlerine göre de insanları kategorize ederek Siyah ırk, beyaz ırk, sarı ırk gibi insan rengine göre de ayrımlar yapılmıştır. Hatta insanın yerizinde varoluşu ile ilgili atılan birçok teoride saçma sapan hikayelerde söylenmiştir, anlatılmıştır, teoriler ileri sürülmüştür. Allah'ın ayetlerine inanmayan bazı gruplar kendi inançlarına köken ararken insanın dünyaya gelişine de köken arayarak saçmalamışlardır. Saçmalamışlardır diyorum çünkü hiçbir zaman beş duyuları ile ulaşamayacakları bir döneme dair sözler söylemektedirler. Hani bir taraftan diyeceklerdir ki bilim insanın beş duyusuyla elde ettiği bilgilerden gördüğü, duyduğu, işittiği, dokunduğu, tattığı, hissettiği bilgilerden giderek deneyleyebildiği sonuçlardır. E şimdi ben insanın dünyaya gelişiyle ilgili ta geçmiş bundan kaç bin sene oldu belli değil. Ne gördüm, ne duydum, ne tattım, ne kokladım, ne de deneyleyebildim. Nasıl bir bilimsel sonuç olabilir ki söyleyeceklerim? Ama bunlar öyle bir saçmalamışlardır ki her türlü fikrini, her türlü teorisini bilimsel sonuç diye sunmuşlardır maalesef. Kendimize, dünyaya, insanlara, kitaplara, ansiklopedilmere. İnsanın kökeni şudur. Nereden bildin? Gördün mü, duydun mu, işittin mi? Tattın mı, kokladın mı? Bilimsel bir deneye sabit tuttun mu? Yok. İşte bulgularımıza göre böyle tahmin ettik. Tahminler gerçek değil ki. Bir taraftan bilimsel olarak takılacaksın, bir taraftan tahminlerle görmediğin, bilmediğin, duymadığın şey hakkında ne yapacaksın? Fikirler vereceksin. İşte o dönemlere ilgili ellerinde hiçbir şey yokken birkaç kemik parçasından, mağaralarda bulunan resimlerden hareketle geçmişi aydınlattıklarını düşünenlerin, görmedikleri, duymadıkları bir şeye dair inanç belirtmeleri de oldukça ilginç hale gelmiştir ve o kadar çok saçmalamışlardır ki İki soruyla yıkılır. Tabi sormasını bilirsek. Ama sormasını bilemezsek onlar boyna oyuna car, car, car konuşur. Konunun özüne dikkat edilirse ne yaratılıştan ne de dünyaya gelişten itibaren oluşan temel farklılıkların insanla direkt ilgisi yoktur. Yani dünyada ne kadar çok farklılık varsa bunların hiçbirisi direkt insanla ilgili değildir. İnsanlar fiziksel yapısını seçerek dünyaya gelmezler. İnsanla bir alakası yoktur fiziksel yapısının. Annelerini, babalarını, ülkelerini seçerek dünyaya gelmezler. Bunun insanlarla bir alakası yok. Birisi Alman doğar, birisi Avlandalı doğar, birisi Amerikalı doğar, birisi Türk doğar, birisi Kürt doğar, birisi Hintli doğar, birisi Rus doğar. Bu insana tutup da... Sen niye Alman doğdun, yani sen niye Kürt doğdun, sen niye Türk doğdun, sen niye bilmem ne doğdun diye diyebilir miyiz? Yani senin burada bir kabahatın var diyebilir miyiz? Anayıl babanı niye seçmedin, doğrudur diyebilir miyiz? Böyle bir şey yok. Ve yeteneklerini de seçerek dünyaya gelmezler. Sadece şu olur. Bazen insanlar görünen farklılıklarına göre davranırken özel gayretlerle gizli yeteneklerini ortaya çıkarırlar yetenek konusunda. Yani bazıları işte görünen yetenekleriyle yaşarken gizli yetenekleri vardır bilmedikleri onları ortaya çıkarlar kültürlerini, inançlarını değiştirdiler. Örneğin Müslüman doğar, gider layık olur, gider komünist olur, gider solcu olur, gider ateist olur. Örneğin Hristiyan doğar, döner dolaşı gelir Müslüman olur. Gider Budist doğar, döner döner gider ya layık olur, ya kapitalist olur, ya ateist olur, ya Müslüman olur. Fark etmez. Ya Hristiyan ya Yahudi olur. Değiştirebilir. Ama kimse doğarken diniyle doğmaz, ideolojisiyle doğmaz. Söylenen hadiste de İslam fıtratı üzerine doğar ifadesi İslam dini üzerine doğar manasında değildir. İslam'ın kelime anlamındadır. Doğan çocuğun kavgayla, dövüşle, kinle, nefretle alakası yoktur. O bir barış üzerine doğmuştur yani. İslam üzerine yani barış üzerine doğmuştur. Yani ona kini de öğretecek, nefreti de öğretecek, ona düşmanlıkları da öğretecek kimdir? Ondan sonraki nesillerdir. Babasıdır, annesidir, çevresidir. Halbuki o çocuğun kavgayla hiçbir şeyi yoktur. Dikkat edin. Sadece insanlarla değil. Bebeklerin kavgayla hiçbir şeyi yoktur alakası. Sadece insanlarla değil. Diğer varlıklarla bile kavga ile alakası yoktur. En tehlikeli yılanla bebeğin güle oynaya aynı kaptan süt içtiğini görebilirsiniz. Yılan çocuğa dokunmaz, dikkatini çekiyor. Bebeklere dokunmaz. Bebek de ondan korkmaz. Oynar onunla. Çünkü kavgayı henüz bilmiyor, barış içinde dolmuştur. Ama ana veya baba veya onun abileri veya akrabası çevresi yılanı çocuğun yanına görtüldüden bir bağırırlar. Yılan o korkuyla, o telaşla çocuğu sokar gider. Hiç seslenmeseler çocuk onunla akşama kadar oynar. Yaratılıştan doğan farklılıklardan bazıları, insanın yaratılışında gerçekten yoksa yapacak hiçbir şey yoktur mesela. Örneğin, mesela matematik kafası olmayana matematik öğretebilirsiniz. Ama o kişi asla gerçek bir matematikçi olmaz çünkü matematik kafası yoktur, başka bir kafa vardır. Ders olarak veya görev olarak matematiği zorlanarak öğrenir, hayatında uygular. Bu onun matematik konusunda yetenekli olduğunu göstermez mesela. Yine bir insana müzik öğretebilirsiniz fakat o insanın yeteneği yoksa müzisyen olmaz. Kendiliğinden bir şeyler doğurmaz. Sadece müziği bilen olur. Matematik kafasına sahip olmadan matematik hocası olabilirsiniz mesela. Müzik yeteneğine sahip olmadan çalışarak iyi bir ses sanatçısı olabilirsiniz. Bestekar da olabilirsiniz. Zira ses güzelliği ile müzik yeteneği farklı bir şey. Nice müzik yeteneği olan insanlar vardır ama sesleri yoktur mesela. Onlar da bestekar olurlar. Yani müzik yaparlar. Her ikisi olanda vardır elbette. Hem bestekar hem sanatçı şans. Ama olmayanı zorla çıkarmak zordur. Yoktur çünkü. Allah ayetlerinde insanların farklı özelliklerde yaratıldığını bu nedenle her insanın farklı güçte olduğunu işaret eder. Arkasından Bakara suresinin 286. ayetindeki hükmünü ekler. Allah her kişiyi ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu tutar. Nerede? Dünyadaki yaşamda. Neden? Çünkü Allah der ki ben her varlığı farklı yarattım. Dünyaya göre. Bunda hikmet var, siz anlamazsınız, o ayrı bir konu. Ama ayetleri dinlerseniz anlarsınız. Kafamıza göre yorumlarsak anlayamayız. Ama kafamızı şöyle bir kenara bıraktı, ayetleri teslim olarak okumaya başladığımız zaman hepsi şakır şakır şakır, şakır yerine oturur. Ayetleri anlamamızın önündeki engel, daha önceki buralardaki sunumlardan çokça söyledim, kültürümüzdür, inancımızdır, mezhebimizdir, atalarımızdan aldığımız bilgilerdir, öğrendiğimiz bilimsel bilgilerdir, ortadaki ideolojik konuşmalardır, aramızdaki tartışmalardır. İslam adına yaptığımız tartışmalardır. Bunların hepsini silip de şöyle bir insan olarak sadece Allah'a dinleyen olarak ayetler okumaya başladığımız zaman mealen de olsa kafamıza her şey yerli yerine oturmaya başlar. Ama bunu yapmıyoruz. Yapmadığımız için de o oturmalar olmuyor. Güç dediğimizde anladığımız nedir? Güç bir insanın sadece bedensel gücü müdür? Yani bir şeyi kaldırabilmesi, bedensel güce dayalı bir şeyi yapabilmesi midir? Elbette hayır. İnsani harekete geçirecek olan meleke bilinç, insanın gücünden ibarettir. Buradan neyi kastediyoruz? Kastedilen şey ne? İnsanı harekete geçirecek meleke yani iktidar, yaratılıştan gelen, insanın varlığında olan güç. Mesela akıl gücü, muhakeme gücü, irade gücü, hafıza gücü, duygusal güç, dayanma gücü, azim gücü vesaire, bedensel güç. Her toplumda çokça duyduğumuz bir şey var. Mesela istersem yaparım. Mesela İnsana bir şey söylemek istiyorsunuz veya bir şey yapmasını istiyorsunuz, hiç umursamıyor. Ama damarına basarsanız, örnekleyelim, derseniz ki sen bunu yapamazsın derseniz hemen bencilliği kabarır ve der ki alasını yaparım, en iyisini yaparım. Üzerine giderseniz yapar, görürsünüz yani. İstersem yaparım anlayışı insanın her konuda canı istediğinde yapabileceğine inandığı şey. Kişide böyle bir inanç olmazsa yapabileceği şeylerin çok azını yapar. Mesela ben uzun yıllar yöneticilik yaptım şirketlerde çalıştırdığım personele bakarım onu büyütür bunu büyütür onu büyütür bunu büyütür. 5-6 kişi 7 kişi 8 kişi vardır mesela bir iş yapacaktır. O işleri işte bölüşerek yapacaklardır. Başlarlar işte ya işimiz çok bilmem ne işte bunu nasıl yapacağız mesela derim ki şu saate kadar yetişecek. Aman işte nasıl yetiştirelim Mehmet Bey falan filan derim ki bakın. Bakın dikkat edin. Benim yanımda böyle şeyler söylemeyin. İstersem hepinizi kovarım. Tek başıma o saate kadar hepsini yetiştireyim. Birkaç defa yaptım böyle. Ondan sonra diyemez olurlar. Kendimi övmek için söylemiyorum. Çünkü insanın isterse yapacağı, canı istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Canı isterse. Ama bahaneler bol. İşte bugün mesela bakıyorsunuz. Özel şirket çalışanlarıyla devlet memurları arasındaki fark. Kusura bakmasın devlet memurları istisnalarını tenzih ediyorum Ama inanın... Devlet dairesinde diyelim ki 50 kişilik bir bölümde yapılan işlerin aynısını özel bir şirkette 5 kişiye yaptırırsınız. Yaparlar. 5 kişiye yaptırırsınız. Aslında devlet dairesinde de 5 kişi yapar. Diğer 45 kişi onun üzerinden geçinir. Çoğu böyle laklak çalır orta yerde. İşte gidiyoruz. Ben kendim mali müşavirim. vergi dairesine giderim. Sigortaya giderim. Oraya giderim. Buraya giderim. Geçmişte şimdi pek gitmiyorum. Görür. Hiç bir iş yapacak yani. Hepsi bu. Basit bir şey yapacak. Seni bekletir orada. İşim var, bekle. Yaptığı işte nedir? Orada evraklara bakıyordur, numara çekiyor. Yani başka bir şey yap görürsün. Bugüne kadar kişinin yapabileceğine inandığı ile inanmadığı arasındaki sonuç tam tespit edilemedi. Spesifik bir oran çıkar ortaya. Yani bir insanın yapmak istediği zaman ortaya çıkaracağı güçle, zıraki yaptığı şey arasındaki güç arasında ne kadar fark vardır, bu belli değil. Bu hiçbir insanda henüz tespit edilmiş değil. Psikologlar, sosyologlar veyahut da pedagoglar bunu tespit etmediler. Ancak Enfal suresinin 65 ve 66. ayetlerinde Allah şöyle diyor. Ey Nebi, müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa 200'e galip gelir. Eğer sizden 100 kişi olursa kafir olanlardan 1000 kişiye galip gelir. Allah burada bir oran çıkarıyor. Güç olarak inanmış bir müminin sabırı, azmi, inancı temel alan o içindeki gücü ortaya çıkaran bir müminin gücü bile ondur. Yani kafire göre bir ondur. On tane kafir bir mümin eder ancak. Ne diyor? Eğer sizden yüz kişi olursa kafir olanlardan bir kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir tabi. Şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Sizde zayıflık olduğunu bildi. Hangi açıdan zayıflık? O işte o gücü çıkarma, ortaya çıkarma azmi. Ben yaparım, ben bu işi gerçekleştiririm. Hiçbir şekilde ben buradan geri durmam denilen bir anlayış. Ben buradan geri dönmem, durmam. Bunu mutlaka başarırım. Bu inancım var. Gücünü ortaya koyamayan bir zayıflık olduğunu bildi Allah. O halde sizden sabırlı 100 kişi bulunursa 200 kişiye galip gelir. Yani biri 10'dan indi, biri 2'ye. Ve eğer sizden 1000 kişi olursa, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah bu ayetinde bir şey işaret ediyor dikkatimizi yukarı. Bire ondan, bire ikiye kadar düşürdüğü bir güç oransı var. Bakın bire ondan, bire ikiye kadar. İşte burada Allah içimizdeki potansiyel gücün dışa yansıdığında nereye kadar ulaşabileceğini gösteriyor bize. Dilerseniz diyor. Bire on olursunuz. Ayette ortaya konulan nedir? Allah bize bir gerçeği işaret. İşaret ettiği şeyi şöyle özetleyebiliriz. Gerçekten inanarak içinizdeki gerçek gücü ortaya çıkarırsanız savaş gibi zorlu bir olayda bile inanmış bir insan inanmamış bir insanla asla tek tek mukayese edilemez. İnanmış bir insan on kişiye bederdir. Ama Allah diyor ki siz bu konuda yeterli inanca sahip değilsiniz. Aklınızda kalbinizde endişeler şüpheler var. O zaman size şunu söyleyeyim. Bu halinizle bile bir Müslüman inanmayan iki kişiye benedir. Dikkat ederseniz oran ne kadar değişti? Demek ki güç kavramında önemli olan dışa yansıyan değildir. Önemli olan dışa yansıyan değildir. Önemli olan insanın içindeki güçtür. Eğer içimizdeki güç doğru yönlendirilirse dışa yansıyan çok farklı olacak. Bilgi, bilinç, azim, sabır ve fedakarlık çerçevesinde insanın içindeki güç hayata farklı yansıyacaktır. İnsanlar yetenekleri olduğu konularda, içindeki güçten yararlandıklarında önlerinde kimse duramaz. Yetenekleri olmadığı konularda bile insan içindeki güçten yararlanarak çok şey başarabilir. İşte içinde yaşadığımız toplum, mesela çocuklarımızın istisnaları hariç, hemen Hiçbiri istediği okula gidemiyor. Aldıkları puana ve bilgisayarı yerleştirmesine göre okul okumak zorunda kalıyorlar. Hani imkanları olanlar istediği özel okullara gidiyor, o başka. Veya çok başarılı olanlar, imkanı olanlar okurken tekrar imtihanlara girip istediği okul çıkıncaya kadar uğraşıyorlar. O da başka bir konu. Ama ben genelden söz ediyorum. Diyelim ki kişi istemediği bir okula gitti istemediği bir eğitim aldı, istemediği bir işte çalışıyor. Ne kadar başarılı olabilir? Burada kişinin içindeki güç devreye giriyor. Kişi samimiyeti de ortaya koyarsa, samimiyet ve gücüyle mükemmel bir işler başarıyor. Ama kişi istemediği eğitim aldıysa, istemediği işi yapıyorsa, istemediği alanlarda çalışıyor ise, samimiyeti nasıl koyabilecek? İçindeki gücü nasıl çıkarabilecek? Eğer gerçek bir özgürlükten söz ediyorsak, gerçek özgürlük her alanda Kişilerin yaratılıştan gelen yeteneklerini, melekelerini serbest bırakıp işlerindeki güçle yaşamamaktır. Eğer gerçek bir özgürlükten söz ediyorsak nedir? Her insanın kendi melekelerini, kendi yeteneklerini ortaya çıkarabilmesidir o gücü. Bu noktada Allah özet olarak diyor ki, ben bütün insanları içindeki güçlere göre sorumlu tutarım. Ey mümin içindeki güce göre kendini düşün. Sorumluluğunu o şekilde üzerine al. Onlara verdiğim güçle sorumlu tuttuğum için hiçbir zaman ayrıcalık yapmam diyor Allah. Onlara eşit haklar vermiş olurum. Mesela çok akıllı biri bu yeteneğinin karşılığını vermek durumundadır. Ben çok akıllıya göre aklı az çalışana aynı sorumluluğu vermem diyor Allah. Özellikle Müslümanları size gücünüz orantısında sorumluluk yüklerim diyerek Müslümanları ateşliyor. Onlara ihme kazandırıyor. Onları geleceğe hazırlıyor. Bir zamanlar şöyle bir yazı okumuştum. Müslüman bir fikir adamı yazmış olduğu bir kitabında şöyle diyor. Allah'ın da dediği gibi gerçekten inanmış, ihlaslı kişilerle inanmayan kişiler arasında güç farkı vardır. İnanmış bir Müslüman yüz inanmışa bedeldir. Ancak bunun oluşabilmesi için bilgi, bilinç, azim, sabır, fedakarlık, inanç gerekir. Yapacağı her şeyi Allah rızası için ihlasla yani işten gelen samimiyetle yapması lazım. Müslümandan bunları kaldırdığınızda ortada sadece insan kalır. Halbuki bütün bunlarla insan inanmış insandır. Allah'a olan inancı, ayetlere olan inancı, Allah rızası için yapmak isteği, bu konudaki ihlası, samimiyeti onu inanmış insan yapar. İnanmış insan bunları kaldırdığı zaman insan kalır, sadece insan. Yani inanmış insanın inancı. İhlası ortadan ne gidiyor? Ne oluyor? İnanmışla gidiyor. İnsan kalıyor. Başka bir şey yok. inanmış insandan çıkıyor. Mümin insan formundan çıkıyor. O zaman inanmamış insanla inancı kaybolan insan arasında aynı noktaya gelerek eşitlenir. Allah'a gerektiği şekilde inanmış bir insan bu inancı kaldırdığı zaman ortadan Allah'a inanmamış insanlarla eşit noktaya gelir. Ha Müslüman ha kafir fark etmez. Bu durumda Halbuki Allah'ın ayetleri Allah'a olan inanç, samimiyet, ihlas insanın içindeki potansiyel gücü ortaya çıkaran bir inançtı. Bu kalp ortaya eden, o zaman insan bildiği hayatta yaşadığı şekliyle bir forma düşer. Aynı şekilde inanmamış insanlar da aynı durumdadır. İşte o zaman Müslümanlar inançla, ihlasla Allah'ın yardımına sahip olacakken, Allah'ın yardımıyla güçleneceklerken kendi güçleriyle savaşmak zorunda kalırlar. O potansiyel içteki güçle değil. Dıştaki gücüyle, bildikleri güçle. Böyle bir durumda da her zaman inanmayanlar zafer kazanır. Yani Müslümanlar içindeki o potansiyel gücü ateşleyecek bir imana, sabra, azime, ihlasa sahip olmazlarsa, kafirler gibi eşit noktaya gelir. Kafirler de her zaman onları yener. Her zaman. Çünkü o kafirlerin şeytanı zekaları, Allah'ın yardımını kaybeden Müslümanları her zaman alt etmeye yeterlidir. Çünkü o zaman araya şeytan, onlar namına Ortak olur işe. Bu yazıyı okuduğumda donup kalmıştım geçmişte. Kafamı kaldırıp kendimi Müslüman toplumumuzu düşündüğümde inanmışlığımızın, ihlasımızın ne zaman kaybolduğunu düşünmeye başladım. Gerçekten bu iman denilen şey, ihlas denilen şey ne zaman kayboldu Müslümanların arasında? Ki Müslümanlar bu şekilde, bu halde yaşıyor. Çünkü Allah'ın dediğine bakarsak müminler Allah'ın dediği gibi inanırsa, ihlas olursa içindeki potansiyel gücü çıkaracak ve Allah'ın ipine sarılarak yeryüzünde müthiş bir noktaya gelecek. Bu olmadığına göre bunlar kaybolmuş demektir. Ne zaman kayboldu? Ortadaki görünen hasiye baktığımız zaman bir şey çıkıyor ortaya. İnanmayanların şeytani zekası Müslümanların aklına, zekasına, bilgilerine, bilinçlerine, inançlarına, yaşamlarına galip görünüyor. Gerçek bu değil mi? Çünkü kaybolmuş. Bugün Müslümanların dilinde bir söz vardır. Elime bir fırsat geçse yaparım, yapacağım dediği şeylerin neler olduğunu söylemeye gerek yok. Elime fırsat geçse sözü aslında gücünün farkında olduğunu bildiğini ama kullanmak istemediğinin göstergesidir. Zira bu sözün arkasından söylediği şey yaşamında vardır. Yaşamının temelini dinamitlemektedir. O zaman bu sözün altında yatan ihlastan çok riyakarlık, ikiyüzlülük, çıkarcılık yattı. Elimize bir fırsat gelse biz gerekeni yaparız. Düzeltiriz yani bunu E bunun yolu var. Bunun yolu Allah'ın ayetlerine göre anlatım da var. Onu bırakalım hadi. Sosyolojide var, felsefede var, fikirlerde var, ideolojilerde var. Her ideolojide var. Bunun yolu inandığın dava uğruna hangisi olursa olsun azimle çaba sarf etmektir. Gereksiz şeyleri bırakmaktır. Gereksiz gıdı gıdaları bırakmaktır. İcraata geçmektir. Kim icraata geçerse o başarı kazanır. O yolda yürür yolu var. Fırsat bu. Fırsatlar ya bireyseldir ya toplumsaldır. Önce bireysel başlar, sonra toplum oluşur, toplumsal fırsata dönüşür. Devlet olur, devlet fırsatına dönüşür. Ama elime bir fırsat geçse, gerekeni yaparım deyip de harekete geçmiyorsa insan orada riyakarlık vardır. Sözün özünde bir yandan kendisinin güçlü bir kişiliğe sahip olduğunu çaktırmadan söyler, diğer yandan eline fırsat geçmediğinden dem vurarak kötülük düzenine destek verir. Allah ayetlerinde özet olarak şöyle diyor. Sizlerin gücünüzü çok iyi bilirim. Çünkü sizleri ben yarattım. Her birinize hangi özellikleri, yetenekleri, melekeleri verdim? Bunları hangi baremlerde güçlendirdim iyi bilir. Sizler yarattığım yapanın ne kadarını hayata yansıttınız? İçinizdeki gücün ne kadarını dışarıya yansıttınız? Hesap günü sizleri gerçeğinizle baş başa bırakacak. Aklınız, muhakemeniz, iradeniz, içinizdeki yetenekler, melekeler, özellikler hepsi aleyhinize şahitlik yapacak söyleyebileceğin ile söyle değil. Yapabileceğin ile yaptığın yan yana getirilecek. İçindeki güçle yapabileceklerin bunlardı, yaptıkların bundu. Söyleyebileceklerin şunlardı, söylediğin de bu. O zaman nasıl eşitliği bozduğunu göreceksin. Dünyada etrafınıza bakıp el alem böyle nasılsa ben niye bir adım öne çıkayım? Ben niye kendimi tehlikeye atayım? dediğiniz her konuda sizi bir adım öne çıkaracak, sizi tehlikeye atmadan Yaşatacak konuları size göstereceğim diyor Allah diyecek orada. O zaman ileri gidebilecekken geri kalan, yapabilecekken yapmayan belli olacak. Halbuki ben sorumluluk yüklerken eşit, adil davranarak dedim ki farklılıklarınızı dikkate alarak size aynı sorumluluğu yüklemedim. Eğer böyle yapsaydım zalim olurdu. Ben böyle yapmadım diyor Allah. Herkese yapabileceği kadar sorumluluk yükledim. Ama sizler kendinizi yapabileceklerinizle değil, yaptıklarınızla eşitlediniz. Anlıyorsunuz değil mi? Yapabileceklerinizle değil. Allah'a göre yapabileceklerinizle kendinizi eşitlemediniz. Yaptıklarınızla eşitlediniz. Halbuki yapabileceklerinizle ayrıydınız esasla. Yapabileceklerinizi yaptığınız zaman yaratılışınıza uygun hareket ederek eşitleyeceksiniz. Ama siz yaratılışınıza aykırı eşitlenerek yaratılışı bozdunuz. Bundan hesaba çekileceksiniz diyor. Diyor ki ben istediğim ki yapabileceklerinizle fark yaratarak birlikte güçlenin. Şimdi Müslüman bir ümmeti düşünün. İçinde çok farklı yetenekli, çok farklı zekaya sahip, çok farklı melekeler olan bir topluluk var. Bu topluluk bunları ortaya çıkararak güçlü bir ümmet ortaya koyacaklarına, güçlü bir Müslüman topluluk ortaya koyacaklarına nerede birleştiler? Dünya birleşmede birleştirdiler yaptıklarında. Herkes bireysel çıkarılımın peşine düştü. Dünyasına düştü. İşi, evi arasında ve sosyal etkinlikleri arasında mekit dokudu. Sadece Türkiye'de değil yani hemen her yerde böyle bir mekit dokudu genel olarak. Ne oldu? Herkes burada eşitledi kendisini. Siz güçlerinizi birleştirerek daha çok güçlenme yerine ortama uyup zayıflığı, güçsüzlüğü tercih ettiniz. Böylece zayıflıkta, güçlükte eşitlediniz kendinizi diyor Allah. Ve devam ediyor. Özet olarak ayetinde. Benim söylediğim adaletken sizin yaptığınız haksızlık ve adaletsizlikmiş. Ayetlerin özünden çıkan bu özet, bütün Müslümanları ilgilendiriyor. Ama biz yine keyfimize takılarak, elimizde imkan olsaydı diyebiliriz. Halbuki her müminin elinde imkan var, yapabileceği kadar, gücüne göre. Ben şahsen matematiksel düşünen biriyim mesela. Hani Allah'ın hidayetine karışamayız, Allah'la kul arasına giremeyiz. Ancak üzerimize düşeni ciddi bir şekilde yapabiliriz. Mesela her bilgili, bilinçli Müslüman kendine şöyle bir hedef koysa, Dünyada yaşarken dese ki ben her yıl içinde yaşadığımız toplumda İslam'ı yaşamak isteyen bir kardeşimize sahip çıkıp onun en güzel şekilde Kur'an'ı anlayarak yaşamasına vesile olmak istiyorum. Bunu her yıl farklı Müslüman kardeşlerimle yapmak istiyorum. Ayrıca her yıl yine aynı şekilde İslam'a karşı, İslam düşmanı bir kişiyle ilgilenip, ona en güzel şekilde İslam'ı anlatmak istiyorum. Her yıl bir hedef koydum. Bir kişi kazanmak istiyorum. Bir yıl boyunca ona arkadaşlığımı, dostluğumu, Müslüman olarak örnekliğimi göstermek istiyorum. Böylece monoton bir hayattan kurtularak, sıkıcı, bıktırıcı, hep aynı konulardan konuşmaktan, aynı şeyleri yapmaktan kurtulmak istiyorum. Hani böyle dese ve bütün gücünü bu çalışmalara verse. Bir yıl boyunca iki kişiyle ilgilense, birisi Müslüman kardeşi onu geliştiriyor, ikincisi Müslüman olmayan biri, İslam'a girmeyen biri, İslam'ın dışında hareket biri, biri. Onunla ilgileniyor, ona İslam'ı anlatıyor. Bir yıl boyunca ilgileniyor. Bunu yapsa ve her yıl bu çalışmayı farklı kişilerle sürdürse, on yıl aynı çizgide gitse, mesela bilinçlenen arkadaşlarına aynı şeyi tavsiye etse ne olur? Bir hesap yapın ne olur? 10 yılda 10 tane Müslüman kardeşini yetiştirmiş, ona Kur'an öğretmiş, onun bilmediklerini tamamlamış ve 10 ayrı kişiyi de, İslam'a karşı olan kişiyi de en azından İslam'a karşı olmayacak noktaya getirmiş. Dostuyla, arkadaşlığıyla, ilgisiyle işlerinden bazıları da hidayet etmiş İslam'a dönmüş. Sonuçta iki şey çıkar. Birincisi Müslüman kardeşlerinden tutup gelişmesine yardımcı olduğu için mutlu olur. İkincisi İslam'a aykırı düşman bir kişiyi hiçbir şey olmasa da kendine iyi bir Müslüman dost bulur. Yani sadece Müslümanlar dost olmaz, dikkatini çekiyorum. İslam karşıtı olanlar da kendilerine iyi bir Müslüman dost bulur. Böylece Müslümanları dostluğuyla tanır. Müslümanlara karşı ön yargılardan kurtulur. Hani bir de böylelerinden İslam'a yönelenler oldu mu? Değmeyin artık mutluluğumuza. Ama bakın öyle olmuyor. On Müslüman bir araya geliyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Bir bakıyorsunuz kısa bir zamanda parçalanıyor, bölünüyor birbirini suçlayarak eyvallah diyor. Birbirlerine karşılıklı suçlayanlar haline geliyor. Böylece içimizdeki iman, içimizdeki düşman, içimizdeki güç, içimizdeki ajan haline geliyor. Böylece yaratılışı bozuyor. Allah Naf suresinin 71. ayetinde diyor ki Allah kiminize kiminizden daha bol rızık ver. Bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu hususta kendilerini onlara eşit kılmazlar. Bakın, Allah diyor ki, bir kısmınıza bol verdin, zengin oldunuz ama elinizin altında. Elinizin altında deyince sadece köleler çalıştırılanlar değil, ulaşabilecekleriniz mahallendeki, komşundaki, akrabandaki, çevrendeki insanlar. Hani bazıları bunu sadece o ailenin içinde yaşayan, o döneme göre işte kölelerden bahsediyor veya çalıştıranlardan yorum yapıyor. Ben öyle yorumlamıyorum. Geniş. Elinin altındaki. Yani elimi uzattığım zaman görebileceklerim, yakalayabileceklerim, ulaşabileceklerim manasında. Bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere yani eliyle ulaşabileceklere, uzanabileceklere verip de bu hususta kendilerini onlara eşit kılmazlar. Durum böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Halbuki ben diyor Allah bunu inkar etmeyeyim, bunu ben size bolca verdim. Niye? Sen de verdim ama o vermiyor. Böylece onlarla kendisini eşitlemiyor. Allah ise kuluna diyor ki ben sana bolca rızık verdim, uzanabileceğin kişilere kadar bu rızkı sen de uzat, onlarla eşit hale gel. Senin eline bir koz veriyor. Senin bilinçli, bilgili bir şekilde onlarla kendini eşitlemeni istiyorum. Değilse ben bunu yaparım diyor Allah. Ona ver, sana verdiğim gibi ona da veririm, eşitlerim. Ama burada benim eşitlemem önemli değil diyor. Senin eşitlemen önemli. Bakın bir nimet olarak bunu sunuyor. İnsanları birbirlerine eşitlemesini Allah bir nimet olarak sunuyor. Dikkatini çekiyorum. Neyse Allah bana bir nimet veriyorsa karşımdakine de verir, ona da verir, ona da verir, herkese verir. O zaman benim bilinçli ve bilgi bir şekilde, inanmış bir şekilde insanlarla kendimi eşitlemem mümkün olmaz. Bu nimetten yararlanamam. Allah eşitlemiş olur. Allah diyor ki, yok diyor ben bu konuda sana bu onuru yaşatmak istiyorum diyor. Bu hakkı sana veriyorum. Al sana verdim, eşitle bakalım. Bu hakka sahip ol, bu onura sahip ol diyor. Yapmazsan, bu onuru yaşamazsa, bu nimeti değerlendirmezse Allah onu o nimeti inkar etmiş olarak niteliyor. Yani ben sana diyor, bir hak verdim, bunu inkar ettin diyor. Yani. İnsanlarla kendini eşitle diye bir hak verdim sana, bir onur yaşatmak istedim, inkar ettin diyor. Ayet ne enteresan değil mi? Allah yeryüzünde farklı rızıklar dağıtarak insanların inançlarıyla kendilerini eşitlemesini istiyor. Yani bir bakıma demek istiyor ki özet olarak, bakın size rızıklar, farklı rızıklar verdim. Siz bu farklı rızıkları birbirinizle paylaşarak eşit hale gelebilirsiniz. Bunu yapmazsanız ne olur? Kiminiz zengin, kiminiz fakir. Halbuki ben size imkan verdim. Kiminiz süper zengin, kiminiz süper fakir olacağına... Hepiniz normal, ortalama zengin olarak birbirinizi eşitlersiniz. Bu onuru yaşarsınız. Rabbinizin bu nimetini hatırlayın. Rabbiniz isterse kendisi yapardı bunu. Sizin zenginleriniz elinden alıp fakirlere vermesini Rabbiniz bilmeyecek mi? Rabbiniz isterse verdiği rızıkları eşit olarak dağıtarak aradaki farklıları kaldıramaz mı? Elbette kaldırır. Bir anda bütün mallarınızı yok eder, fakirdi gördüklerinizi zenginleştirir ve sizi zor duruma düşürür. Veyahut da herkese eşit verir. Ama Rabbiniz istiyor ki bunu siz yapın. Siz size verdiğim özellikleri doğru kullanarak, kendi namınıza güzel işler yaparak, mutlu, huzurlu insanlar olup, İslam olun yani. Ben size elinizde olmayan şeyleri söylemiyorum ki, diyor Allah. Ben sizin elinize fırsatlar veriyorum. İşte akıl verdim, muhakeme verdim, mantık verdim, duygu verdim, yetenek verdim, meleke verdim, mal verdim, mülk verdim. Bütün bunları sizin elinize veriyorum. Niçin? Bir onur yaşayasınız diye. Ne, hangi onuru? İslam onuru yaşayasınız o barışı, o huzuru, o eşitliği sağlayasınız diye verdim bunları. Sahip çıkıp bencilleşip şeytanlaşırsınız diye değil diyor. İşte mal mülk fırsatı, işte akıl, muhakeme, irade, bilgi fırsatı, işte hafıza, duygular, yetenekler fırsatı. Hepsini kullanarak birbirinizi eşitleyin değilse ben de bilirim diyor Allah. Hepinizi robotlar gibi sabit, hepsi aynı Akıllı, hepsi aynı mantıklı, hepsi aynı türde zengin, hepsi aynı şeyi yapan mekanik insanlar yaratmayı ben de bilirim diyor Allah. Ama ben insan yarattım. İnsana özellikler verdim. Almayı bildiği gibi vermeyi de öğrensin, bilsin istedim diyor. Bunun içinde ayetlerini gönderiyor. Nasıl bilecek? Özet olarak üzerinde durduğumuz konu çok önemli. Bizi biz yapan değerler, yani Müslümanı Müslüman yapan, insanı insan yapan, mümini mümin yapan değerler bizim yaptığımız değerlerdir. Onun için şunu bilelim ki Allah için ne yapıyorsak kendimiz için yapıyoruz. Ne yapmıyorsak da kendimiz için yapmıyoruz. Allah Hucura suresinin 13. ayetinde Ey inananlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. ''Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.'' diyor. Ayetin yanında Resul'den de bir söz geliyor hadis kitaplarında. Rivayeti tartışmıyor. ''Kişi kavmini sevmekle kınanamaz.'' Bu ayeti okuyor, arkasından da bu hadisi okuyor. Ondan sonra ''Tamam.'' diyor. ''Oldu da bitti maşallah.'' diyor. Nerede diyor? Ayet ve nakledilen hadis oldu da bitti maşallah ile ırkçılığa delil gösteriliyor. Irkçılığa, kavmiyetçiliğe düşünebiliyor musunuz? Artık bundan sonra ayet söylese ne yazar? Başka şeyler anlatılsa ne yazar? Resul kavmiyetçiliğe lanet okusa ne yazar? Hiç dinlenilmiyor. Kişi insanlık kategorisinden ayrılıp ayrı bir varlık gibi kendilerini görmeyi çok seviyor. İnsanlar içinde de farklılaşmayı, farklılıklarıyla insanlara tepeden inme, hükmetmeyi çok seviyor. Halbuki Allah ayetinde ben sizi kabile kabile ayırdım. Bir nimet olarak ayırdım. Niçin? Birbirinizle tanışmak, birbirinizle zenginleşmek için kavimlerden, kabilelerden yarattım sizi. Farklılıklardan yarattım. Zenginleşin diye. Irkçılık yapalım diye değil, kavmiyetçilik yapalım diye değil. Kavimlerimizi, kabilelerimizi şeytana uyup üstün görelim, başkalarını egemen kılalım diye değil. Akıl sözlükleri anlamlarıyla bir tarafa onları atıyorum bir kenara akıl sözlükler şöyle dedi böyle dedi diye insanın yaratılıştan gelen olayları değerlendirebilme yeteneğinden ibarettir. Şimdi vurun bakalım değerlendirmelere ayetleri. Akıl insanda ayrıca var olan bir şey değil ki mesela gözü, kulağı, dili gibi beyin yönetimindeki yeteneğinden ibarettir. Nasıl göz görme işlevi yapıyorsa, nasıl kulak duyma işlevi yapıyorsa, nasıl dil konuşma işlevi yapıyorsa, Akıl da olayları, olaylarla ilgili bilgileri değerlendirme görevi yapar. Akıl bir sabite değildir. Bu yetenek ortama, kültüre, çalışmasına göre farklılıklara sahiptir. Üstelik akıl çalıştırırken gelişen bir yetenektir. Nasıl bir insan resim, müzik yaparak yeteneğini geliştiriyorsa, akıl etme yeteneği de geliştirilir. Nasıl bir insanın gözü kör, kulağı sağır, dili lal olabiliyorsa, akıl yeteneği de bitebilir. Hani... Göz doktoruna gidiyorsun kontrol ediyor. Diyor ki senin gözünde tembellik var. Allah Allah. Nasıl ya? E sen gözünü çok fazla çalıştırmamışsın. Biraz şunları şunları yap diyor. Oku diyor, araştır diyor, bak diyor, gez diyor, luayı incel diyor. Sen ne yaptın diyor. Öyle gözü kapalı böyle uyudun mu diyor. Soruyor şimdi. Tembelleş mi senin gözler diyor. Şöyle düşünün. Kulakta sağlık olabilir mi? Tembellik? Olabilir tabii. Nasıl? Sessiz bir ortamda sürekli yaşıyorsunuz. Bakın sessiz bir ortamda sürekli yaşıyorsunuz. İnsanlarla konuşmuyorsunuz. Böyle kendiniz içine kapanmışsınız. Kulak artık belli bir büttet sonra o sessizliğe alışır. Tembelleşir. Mesela benim dedemin aldığı bir ikinci hatun vardı. Köye gittik, baktık duymuyor kadın. Bağırıyoruz. Dedem bağırıyor, konuşuyor. Gelenler bağırıyor, konuşuyor. Biz de bağırarak konuşmayı öğrendik. Nihayetinde bir gün memleket'e geldi, Isparta'ya geldi. Benim hanım aldı, götürdü. Kulak doktoruna, dedemin kulağını yıkattı. Yıkandıktan sonra kadın dışarı çıktı sokağa. Delirecek. Bir şey söyledim, pak bakıyor. Arabalar korna çalıyor, bengil diyor. Niye? çünkü o şey artık o kirler, paslar hepsi yıkanınca kulak açıldı. Halbuki normalin altında artık bağıra çağırıyor han o noktada tembelleşen kulak, o pislikler açılınca o tembellik ona ne getirdi? Farklı bir duyum sistemi getirdi. Normal konuşmayı bağırma diyordu. Normal caddede, sokakta herkesin gittiği, herkesin normal gördüğü klakson çalmalarda, düdük çalmalarını, insanların gürültülerini çok gürültülü burası. Ben burada çok rahatsız oldum diyordu. Eve geldi, köye kaçtı. <gülüyor> hemen. Beni götürdü dedi hemen. Niye? Çünkü o kirlilik, kulağında tembellik meydana getirmiş. O normal bir yaşam içerisindeki sesler artık kendisine çok fazla şey geliyor. Akıl yeteneği daimdir. Çalıştırmazsanız tembelleşir. Onun için çok sorgulama, çok karşı sorgulama, çok eleştirme, çok efendim ne yapmanız gerekiyor? Alternatif fikirler üretmeniz gerekiyor. Alternatif fikirleri Sürekli dinlemeniz ve sürekli onlar üzerinde fikir yürütmeniz gerekiyor. Aklınızı çalıştırmanız gerekiyor. Efendim benim sabitelerim var. Ben buna inanırım, gerisine inanmam. Tamam kapattım bu işi. Yok öyle bir şey. O zaman akıl tembelleşir. Bugün Müslümanların çokça yaptığı şeylerdir bunlar. Benim kırmızı çizgilerim var. Nedir? İşte ben şöyle olursa sapıktır ben ilgilenmem. Şöyle olursa sapıktır ben mezhepçileri dinlemem. Ben tarikatçileri dinlemem. Ben filancıları dinlemem. Ben bilmem dinlemem. Ben şunu dinlemem. Ben bunu dinlemem. Kapatırım hemen. Yok öyle bir şey. Tam tersine her fikrini dinleyeceksin, tartacaksın, ölçeceksin, çalıştıracaksın, konuşacaksın, tartışacaksın, aklını çalıştıracaksın. Allah bunu söylüyor bize. Şey. Gir insanın içine, gir toplumun içine, ayetlerin içine gir. Ayetler sorguluyor zaten. Sorgulama mantıklarını öğretiyor sana. Günümüzde bazıları sanki Akıl sabit bir şeymiş gibi deli olmayan herkesin aklı vardır der. Öyleyse deli olmayanlar akıldır mantığını akılsızca yürütür. Halbuki dikkatle izlese belki de deli denilenlerin bir çoğu akıllardan daha çok üstündür. Mesela sağda solda dolaşıyor bazen okuyoruz. Burada da herkes biliyordur aşağı yukarı. Ben yine de hatırlatmış olayım. Mesela bir fıkra var. Hani otomobili akıl ve ruh hastalıkla hastanesinin önünden geçerken tekerif patlayan şoför, tam hastanenin önünde kenara park etmiş. Amacı isletmesiyle patlayan lastiği değiştirecek. Lastiği söker, arabadaki isletmeyi çıkarır. Patlak lastiği arabaya korken, bijonları yoldaki su arkına düşürür. Ark derindir ve üzeri ızgaralıdır. Izgaralı demirle kaplıdır. Düşen bijonları almak için uğrasa da alamaz. Düşünmeye başlar kara kara ne yapacağını. Onu baştan itibaren izleyen bir akıl hastası pencereden bağırır. Birader niye uğraşıyorsun? Diğer tekerlerden birer tane sök, lastiğini tak, lastikçiye kadar her tekeri 3 bijonla götür. Bunu duyan şoför hayret eder. Niye kendisinin aklına bu fikir gelmedi diye. Akıl hastasını dönerek sorar. Kardeşim bak aklın da yerinde hatta benden akıllısın bak. Ne işin var da der. Akıl hastası ne der? Gayet pişkin ve kendine emin. Kardeşim biz burada akıl hastalığından yatıyoruz. Salaklıktan ve saflıktan değildir. Fıkra ile anlatılan akıl boyutunun başka bir yansımasıdır. Biyolojik sinirsel hastalıklar olmadıktan sonra aklın çalışmasıyla ilgili problemler farklı algılanabilir. Kimi yüksek düzeyde çalışan akıllar başkaları tarafından delilikle suçlanabilir. İşte birçok bilim adamının okullarda başarısız bu gerizekalıdır diye kovulduğunu duyarız. Sonra adamlar icatlar yapmışlardır, bilim dünyasında bir sürü şeyi gerçekleştirmişlerdir. Veya kimi tam doğru düzgün çalışan akıllar, doğru çalışmayan akıllar tarafından delilikle suçlanabilir. Nitekim bazı Müslüman yazarlar şöyle der. Bugünkü toplum, sahabelerin İslam'a olan inancını ve yaşamını görseydi onlara deli derdi. Öyle derler bazıları fikir kitaplarını yazarken. Çünkü zamanımızda akıllı olmak, çıkarımızı korumakla özdeşleşir. Bugünkü zamana baktığı zaman nedir akıllı olmak? Çıkarımıza göre hareket etmektir. Yani şimdi çıkarlarımızı bir kenara bırakalım. İşimizi gücümüzü bir kenara bırakalım. Allah için çalışalım. Allah için fedakarlıkta bulunalım. Ahiret hayatı için dünya hayatından vaz mı geçelim? He? Hani kimse yapmıyor ben mi yapayım? Aptal mıyım ben? Akılsız mıyım? Diyoruz ya mesela. Sahabe bunu demiyordu işte. Sahabe ahiret hayatı için dünya hayatından vazgeçmişti. Nice Mekke'nin zengin olan sahabeler... Çıra çıplak ayaklarıyla üstlerindeki elbiseleriyle, çorlarına, çocuklarına bırakarak Mekke'den Medine'ye gelmişlerdi. Etrafındaki insanlar bunlar manyak mı deli mi diyor. Mekke'nin en zenginlerinden Ebubekir, Osman, Hamza, Muhammed gibi bütün varlıklarını Allah rızası için verdiler çıplak geldiler oluyor. Ensar bir baktı ya bunların üzerinde hiçbir şey yok. Mal yok, mülk yok, çor yok, çocuk yok, hiçbir şey yok. Elbise dahi yok. Doğrudur. Ne dediler? Bir kardeşlik ak Bizdeki olan mallardan, kadınlardan, çocuklardan verelim, eşitleyelim kendimizi dediler. Olmadı mı? Roger gre'de okuyor bu hadiseyi, hayret diyor. Bu ne biçim mantık? Aklına vuruyor olmuyor, mantığına vuruyor olmuyor. Adam hani mal mülkü bölüşür de çorur çocuğu da çoru çocuğudur, bölüşür, eşinden bölüşür yani kardeşler için. Akılsız görüyor, ama bakıyor ki işte eşitlik, eşitlemek böyle bir şey yani. Onun için yazan arkadaşlar bazen öyle diyor işte sahabelerin İslam'a olan inancını ve yaşamını görseydi boyunkü Müslümanlar onlara deli der. Çünkü zamanımızda akıllı olmak çıkarımızı korumakla özdeşleşir. Anlatımlar, yaşamlar, idealler çıkarımıza, rahat yaşamlarımıza dokunduğu anda deliliğe lüzum yok deniyor. Delilik sayılan şey el aleme göre olmamaktır. Zira el alemin insanlığa sunduğu ortak bir akıl vardır ki akla zarardır. Temeli bencilliği, çıkarcılığı, insanların arzu ve heveslerine Tanrı edinmesine bağlıdır. El alemin baskısı şöyle der. Aklın yolu birdir. Yani çıkarın yolu birdir. Herkes menfaatini vursun. Böyle bir yalana hep birlikte hepimiz inanırız. Kendilerine hiç sormazlar. Sanki kendilerine bu sözün gerçekliği hakkında soru sorsalar el alem tarafından deli kabul edilecekler. Yani birisi dese ki ya öyle şey olur mu? Aklın yolu bir olur mu? Bak bir sürü aklımız var ya. Burada mesela 10 kişi var. 10 kişinin aklı birbirinden farklı bunlar bir olur mu ya? Bu akılların verdiği yol, çıkardığı yol bir olur mu desek o zaman hemen şöyle aklımıza gelir. Ya ben şimdi böyle dedim ya herkes buna inanıyor, bu söze inanıyor sonra beni delil demeye başlar. Hiç aklınız alıyor mu? Mesela kültürlere, yörelere, bakış açılarına, inançlara, ideolojilere ve yaratılış özelliklerine göre çalışan aklın ürettiği yollar bir olur mu? Mesela Fransız, Alman, Çin, Hint, Rus aklıyla hele İngiliz aklıyla bizim aklımızın yolu bir olur mu? Veya Budist, Hıristiyan, Yahudi, Ateist, Putperest aklıyla Müslüman aklın takip ettiği yol bir olur mu? Zamanın birinde bir deli kuyuya taş atmış, aklın yolu bir demiş diye el alem tutturmuş, türkü niyetini okuyup duruyor. En küçük üzerinde düşünmek, en küçük üzerinde akıl yürütmek, sorgulamak yok. Niçin? Çünkü işimize geliyor. Aklın yolu birdir diyen toplumda ki gibi çıkarcı, bireyci ve inançlarımızı, düşüncelerimizi topluma kurban etmek anlayışıyla Ha, doğru deyip geçiyoruz. Ve ondan sonra yapmadığımız her şey için toplumu örnek gösteriyoruz, toplumu delil gösteriyoruz. Toplum akıllı ya. Muhakeme yeteneği de aynı şekildedir. Bilgileri, olayları değerlendirirken her şeyi yerli yerince koymayı sağlar muhakeme. İnsanda bir yetenek, bir meleki olarak vardır muhakeme etmek. Bilgiye, bilince, bakış açısına göre değişir. Yörelere, inançlara, ideolojilere, yaratılışa göre değişir. Efendim sen biraz mantıksız konuşuyorsun mesela. Veya ben çok mantıklı bir insanım. Neye göre? Herkes kendi bilgisine, kendi inancına, kendi bakış açısına göre mantıklıdır. Benim mantıklı konuşmam başkasına çok saçma mantıksız gelebilir. Başkasının kendine göre mantıklı konuşması bana çok mantıksız ve saçma gelebilir. Çünkü mantık dediğimiz şey, muhakeme dediğimiz şey, muhakeme etmek dediğimiz şey izafi bir kavramdır. Herkes kendi yeteneğine göre bunu kullanır ama kendi bilgileri, kendi inançları, kendi ideolojileri doğrusunda yapar. Bir ateistin kurduğu mantık kendine göre çok mantıklıdır, çok bilimseldir, bana göre saçmalıktır. Bir Müslümanın kendine göre kurduğu mantık kendine göre çok doğru, çok tutarlıdır, çok akılcıdır ama bir ateiste göre saçmalıktan ibarettir. Ve mantık öyle bir şeydir ki, muhakeme öyle bir şeydir ki yaşam içindeki tecrübelere göre değişir. Muhakeme yeteneğine mantık diyenler de oldu. Onun için beraber kullanıyorum. Mantıklı olmak, yani muhakemeli davranmak. Mantık kurmak, yani muhakemeyi çalıştırmak. Hiçbir zaman, şöyle düşünün, hiçbir zaman, işte Avrupa'da yaşayan arkadaşlar var, İngiliz, Amerika'da Rus, Alman, Çin, Hintli mantığıyla bizim mantığımız aynı olmaz. Onların mantıklarının çalışmasıyla bizim mantığımızın çalışması aynı değil. Hristiyan, Yahudi, Budist, Ateist, Putteres mantıklarıyla Müslümanın mantığı aynı değil. Allah Kişisel gelişim sürecinde Müslümanlara aklı çalıştırmaları, akıl etmelerini tefekkür ederek mantıklarını çalıştırmalarını ister. Sadece istemeyle yetinmez, emreder. Müminlerin akıllarıyla, mantıklarıyla birbirlerine güç vererek sımsıkı olmalarını, saflarını sıkı tutmalarını, şeytana, şeytanın dostlarına karşı güçlü olmalarını ister. Tabii buradaki saflar camide namaz kılarken tutulan saflar değil. İslam'a olan inancın, bağlılığın, azimle, sabırla yaşamanın safıdır. Buradaki saf. Allah bütün insanları, bütün müminleri eşit olarak yarattığını, eşit haklara sahip olduğunu, eşitçe herkese sorumluluk yüklediğini söylerken, yaratılış gerçekleri üzerine insanların yoğunlaşmasını istemiştir. Nasıl? İrli ufaklı bir sürü su akarı var. Mesela çayı, nehri doğal bir şekilde aşağıya meyilli yere doğru akarak, yollarda birleşerek, denizlere kavuşarak deryaları oluşturuyorsa, her su akarı kendi çapındaki suyu taşıma sorumluluğunu üstlenmişse insanlar da aynıdır. Onun için Allah sürekli insana örnek verirken suyu da örnek verir. Sudan yaratılan insana suyu sürekli örnek verir. Doğal hareketleri örnek verir. Her insan akın muhakeme yetenekleri kapasitesinde sorumluluklar üstlenerek dünyadaki yaşamlarını sürdürür. Dolayısıyla insanlar dünyadaki yaşamlarından dolayı Rabbin huzurunda hesaba çekilirken yaratılış gereği ne yapabileceklerdi, ne kadarı yapabildiler sorgusuna tabi tutulacaklardır. Şimdi şöyle düşünün, mesela bir örnek vereyim. Mesela insan dünyasını kazanmak için kendi ülkemizden bahsediyorum. 8 yıl ilk öğretim, 4 yıl orta öğretim, 4 yıl yüksek öğretim okuyor. Toplam 16 yıl eğitim görüyor. Bazıları buna 4 yıl daha ekliyor, bu süreç 20 yılı buluyor. 20 yıl içinde eğitim için harcanan paralar, dershanelere gidiyor, sınavlara gidiyor. Harcanan emek, harcanan zaman buna çok yüksek değerler tutuyor. Paralar hesaplandığı zaman emek hesaplandı niçin? Dünyadaki 25 yaşından sonraki yaşamına değer kazanabilmek için. İyi bir mevki, iyi bir makam, iyi bir iş imkanı, iyi bir yaşam sağlayabilmek için. 25 yaşından sonra ortalama 25-30 yıl yaşayacak. Sonra emekli olacak. 25 yaşına kadar eğitim, 1-25 yıl çalışacak. Dünyaya kölelik yapacak kendisi için. Sonra emekli olacak. Ölüp gidecek. Öldükten sonra hesaba çekiliyor insan. Deniliyor ki sana Rabbinden kitap geldi. Okudun mu? Hayır. Niye? Zamanın mı yoktu? İmkanın mı yoktu? Cevap yok. Cevap yok. Dünyasını en iyi yaşayabilmesi için, en güzel yaşayabilmesi için kendisine Allah'ın gönderdiği bir kitap var. Bu kitaba göre yaşarsa ahiretini de kazanacak. Ama okudun mu? Hayır. Niye? zamanı mı yoktu? imkanım mı yoktu? Dünyayı kazanmak için 20 yıl eğitim gördün. 5 yaşından beri okudun 25 yaşına kadar. Şu kadar para harcadın, şu kadar zaman harcadın, şu kadar emek harcadın ama Allah'ın kitabını okumak için hiçbir şey yapmadın. Niye? Allah koyacak bu hesabı önüne. Hayatından örneklerle koyacak. Şahit olacak bunlar. Hayatın şahit olacak. Ya Rabbi senin kitabını okumak için hiç kılını kıpırdatmadı. Ne zamanını, ne parasını, ne pulunu hiçbir şeyini harcamadı ama Üç kuruşluk dünyası için her şeyini vakfetti. Yirmi yıl verdi, para verdi, harç verdi, emek verdi, zaman verdi, her şeyini verdi. Kıyas yapacak. Ve insanın bulacağı her türlü bahane reddedilecek. Dünyadaki hayatından örnekler verilerek, isteseydin yapardın denilecek. İsteseydin. Ama o isteyecek iman, o isteyecek bilinç, o isteyecek ihlas, samimiyet yok. Sadece ikiyüzlülük ve riyakarlık var. Günümüzde Müslümanlar İslam eğitiminden mezun olmuyorlar. Neden? Bir kişi tıp okuyor, mezun oluyor, doktor oluyor. Hastanelerde doktorların yanında yardımcı olarak bir müddet çalışıyor. Sonra uzman bir doktor olarak millete hizmet ediyor. Bir kişi mühendislik okuyor, mühendis çıkıyor. İşte makine mühendisi, inşaat mühendisi, çevre mühendisi falan filan. İş hayatına atılıyor, iş yapıyor. Kendisine ve topluma faydalı oluyor. Ama nedense bir Müslüman İslam eğitiminden mezun olmuyor. Sürekli talebe. Sorsan eğitim mezara kadar diye bir türkü tutturmuş. Hani soruyorsun ne zaman mezun olacaksın? Olur mu? Müslüman eğitimden mezun olmaz. Eğitim Müslümana mezara kadar sürer. Sürekli okuyor. Sürekli Kur'an'ı anlama çalışmalarına katılıyor. Sürekli Kur'an'ı anlamaya çalışıyor. Sorsak ne zaman mezuniyet diplomasını alacaksın da İslam'ı yaşamaya başlayacaksın? Cevap klasik. İslam hem öğrenilir hem yaşanır veya benden daha iyi bilenler var. Onlar dururken benim gibi henüz öğrenci olan cahillere mi kaldı İslam'ı yaşamak der, işi bitirir. Ve herkes birbirinin yaşamasını beklemeye başlar. Kısaca durum çok ilginçtir yani. Ama bu hesaba oturacak bir gün. Bu mantık, bu akıl bir gün Allah'ın huzuruna oturacak hesaba. Allah ayetlerinde aklın nasıl çalıştırılacağını sorgulama yöntemlerini örneklerle anlatıyor. Muhakemenin kurulması, mantığın oluşturulması, Rabbine itaat eden müminler haline nasıl geleceklerini anlatıyor ayetler. Eğer kendimizi rahat bırakıp ayetlerin akışına kaptırırsak, bizi dünyaya bağlayan bir sürü şeyden kendimizi kurtarırsak, o zaman ayetin akışında kaybolu gideriz. Ancak mezhebimizi, yöremize ait gelenekleri, Irkımızın özelliklerini, etrafımızdaki tartışmaları, kitaplardaki gereksiz anlatımları, haftalık veya günlük yaptığımız değişik etkinlikleri, çalışmaları yeterli görüp kendimizi kandırırsak, İslam diye anlatılan birçok hikayeyi de dikkate alarak okursak neyi? Ayetleri o zaman hiçbir şey anlamayız. Bu çalışmalardaki amacımız bizi de Müslüman bilsinler, biraz da fikir tartışmaları yaparak bildiğimizi tamamlarız diyorsak, Üstüne aslında ben de Müslümanlığı namaz, niyaz, haç olarak biliyordum. Böyle de yaşamak istiyordum. Ayetlerin anlattığı İslam'ı yaşamak, hayata geçirmek, işime gelmez. O zaman işim dağılır, yuvam dağılır gibi bu tür gizli hesaplarla ayetleri okuyorsak, şeytan ayetlerin önüne oturmuş, nanik yapıyordur. Nanik, güle güle diyordur imana. Unutmayın ki Allah'ın dili eşitliği bozacak şekilde gelmez. Kadın, erkek her insanı kendisine muhatap olur. İslam'da kadın erkek ayrımı vardır diyenler yanılır. Onlar İslam'ın değil, atalarının, kavimlerinin yılına sapmış kişilerdir. Müslümanlar arasında kadın erkek ayrımına ait hiçbir bilgi Kur'an'a dayanmaz. Hepsi Arapların yaşamında varsa Arap örfüne, Türklerin yaşamında varsa Türk örfüne, Kürtlerin yaşamında varsa Kürt örfüne aittir. Hiçbir zaman Allah'ın dinine ait değildir. Allah, ey müminler dediğinde, müminler kategorisine mümin kadınlar, mümin erkekler girer, Ayrım yoktur. Allah, ey insanlar dediğinde, insanlar içinde kadınlar, erkekler vardır, kadın erkek ayrımı yoktur. Zaten Allah, kadına özel, erkeklere özel hitap edecekse, ayetlerde başlar. Mümin kadınlara söyle veya mümin erkeklere söyle der. Özel hükümler varsa, özel durumları varsa, Kadın ve erkekler için söylenecek özel şeyler varsa Allah zaten ayetlerinde onu söyler. Ama bu eşitliği bozmak için değildir. Bu onların yaratılıştan gelen özelliklerine hitap etmek Orada anlarız ki gelen bilgi veya gelen hüküm kime hitap edildikse ona aittir. Ama biz mümin kadınlar ve erkekler olarak özel durumlarımız hariç hepimiz Allah'ın ayetlerinden sorumluyuzdur. Ey müminler dediğinde hepimiz sorumluyuz. Ey insanlar dediğinde bütün insanlar sorumludur. Kadın erkek fark etmiyor. Aklımızla, muhakememizle, yeteneklerimizle İslam'a göre yaşam kurmaya mecburuz. Kadını, İslam'ı yaşam diye evlere kapatan anlayışların İslam'la hiçbir ilgisi yoktur mesela. Hepsi kültüreldir. Arapların kültüründen gelir, Türklerin kültüründen gelir, Kürtlerin kültüründen gelir, Farsların kültüründen Hinduların kültüründen gelir. Mümin kadınlar işin başından beri hayatın içindedir Resul zamanında. Buyurun hadisleri bir okuyun bir. Toplum içinde mümin erkeklerle birlikte bütün varlıklarıyla mücadele içinde olmuşlardır. Adam mesela Bakara suresinin 282. ayeti okur. Orada şahitlikle ilgili bir şey vardır. Der ki işte herhangi bir olay olduğu zaman ona bir senet yazın. Ve orada bulursanız iki erkeği şahit yapın. Bulamazsanız bir erkek iki kadın şahit olsun der. Bu ayeti okur ama orada o kadın ne iş var diye sormaz. Bakın o ayeti okur buradan hüküm çıkarır. Ama sormaz. O kadının, o toplum içinde, orada ne işi vardı diye sormaz. Ya o kadın ne işi var? Evde oturmalıydı demez. Orada okur. Bundan hikmet de çıkarır, bundan hüküm de çıkarır. Ama bu ayeti unutur mesela. Daha buna benzer birçok örnek verebilirim. Bu ayeti unutur. Arkasından kadının sokakta ne işi vardır, toplumu içinde ne işi vardır. Neye göre söyler? Ayete göre mi söylüyor? Yani? Erkeklerin kıskançlığından, öf ayetlerinden, maçoluklarından kaynaklanan yorumları İslam olarak lanse edenlerin Müslümanlıkla hiçbir ilgileri yok. Ben bir mümin erkek olarak ne kadar tebliğden sorumluysam, mümin kadında aynı derecede sorumludur. Ben bir mümin olarak ayetleri ne kadar öğrenmekten sorumluysam, mümin kadında aynı şekilde sorumludur. Ben mümin bir erkek olarak benliğimdeki içindeki insani yetenekleri, özellikleri, elimdeki nimetleri ne kadar Allah yolunda paylaşmam gerekiyorsa, mümin kadınlar da paylaşmak zorundadır. Ayetleri kendini bırakarak okuyan her kadın, her erkek. Mümin aynı şeyi anlayacak. Bakın ayetleri kendine bırakarak, örfleri kenara bıraktı, geçmişteki gelen kültürü kenara bıraktı, bırakacak, ayetleri sadece sadece ayetleri okuyacak, o zaman bunu anlar. Ama dinin sahibi erkeklermiş gibi hareket eden şeytanın askerleri, yöresel örflerini, toplumsal adetlerini, kişisel kıskançlıklarını öne çıkararak yeni bir din, erkekler için bir Müslümanlık, kadınlar için bir Müslümanlık üretirler. İki tane Müslümanlık vardır onların kafasında. Birisi kadınlar için. Onlar ayrıdır. Ayrı bir dünyanın insanıdır. Bir de erkekler vardır. Erkek Müslümanlar için bir din vardır. İyi bakın. Böylece İslam'dan saparak putperestin şirkin bataklığına saplanırlar. Farkında değiller. Rüya iyi iş yapıyorlardır. Sözün kısası. Hiçbir insanın diğer insana üstünlüğü yoktur. Allah hepimizi eşit yaratmış. Eşit görevler vermiş. Hak ve adalet içinde sorumluluklar yüklemiştir. Allah'ın verdiği görevler yüklediği sorumluluklar gücümüzün oransındadır. Kimsenin sorumlulukları yerine getirme konusunda ayrıcalığı yoktur. Geçmişte kendine alim denilen birçok insan, efendim biz ilimde derinleştik, şeriatın hükümleri avam için geçerlidir. Onlar namazla, niyazla, haşla oruçla uğraşır. Bizim bu tür ibadetleri yapmaya ihtiyacımız yoktur. Artık biz mertebeler açtık, uçtuk, kaçtık gibi fantazi fikirlere İslam onay vermez. Böyle diyenler, şeytanın emrine girerek şeytana asker olmuşlardır. Belki bazıları böyle dediğimiz için bizleri onları anlamamakla, onların ilmini bilmemekle suçlayacaklardır ama olsun. Ben şahsım adına Müslüman olarak hiç kimsenin İslam'ı anlama yaşama konusunda Resul'den üstün olabileceğine inanmam. Resulümün yaptığı her ibadeti yapmaktan onur duyar, bencilliğime, kibrime kapılmam. Şeytanın esiri olmaktan Allah'a sığınırım. Belki insan olarak her birimiz içimizdeki güç orantısında İslam'ı yaşama aktaramayabiliriz. Bu noktada Allah bize elini uzatır. İhlasından bir şey kaybetme. Samimi, işten ol, elinden geleni yap, Hatalarında bana dön, gerisini bana bırak ver. Onun için yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışarak Müslüman olmak, okumalardan mezun olup yaşama İslam'ı indirgemek idealimiz, amacımız olmalıdır. Değilse dünyada kendimizi de etrafımızı da kandırabiliriz. Ama hesap günü tüm kandırılmalar kandırmalar bitecek takke düşecek, kellik ortaya çıkacaktır. Ahiret hesabına oturmadan takkemizi kendimiz düşürelim. Kelleyimizi kendimiz görelim. Gereken tedbirleri şimdiden alalım. Gerisini Allah'a bırakalım ve diyelim ki, Rabbimiz bize içimizdeki gücümüz kadar İslam'ı anlamayı nasip eyle. Ne fazla isteriz ne de eksik. Bizi bizden daha iyi bilen sensin. Elimizden tut, bizi İslam'ın yolundan bırakma. Sana inancımızla gayret bizden Elimizden tutup yardım senden diyelim inşallah. Evet arkadaşlar sunumu burada bitirdik. Evet hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'ın selamını gönderiyorum. Allah'a emanet olun.